94.9 Açık Radyo'da, Açık Yeşil'de bir kez daha ve stüdyoda birlikteyiz. Son iki haftadır Kopenhag'dan telefon bağlantısıyla canlı yayınlanıyor yayınlanıyordu Açık Yeşil. Şimdi tekrar Açık Radyo stüdyolarına döndük ama Kopenhag'dan geriye tam dönemedik. Aslında hala Kopenhag'ın etkileri üzerine konuşmaya devam ediyoruz her yerde. ...düşünmeye devam ediyoruz... ...ve bugün de daha çok Kopenhag sonrası... E, e, ...çıkan yorumlar üzerine... E, ...ve aslında Kopenhag'dan çıkan sonuç üzerine... ...herhalde konuşacağız... ...çünkü her taraf... E, ...Kopenhag'dan çıkan ve Kopenhag Mutabakatı... ...adı verilen yeni belgenin... E, ...ne olduğu... ...bunun bir anlam taşıyıp taşımadığı üzerine... ...yorumlarla dolu... E, ...sürekli takip ettiğimiz işte... ...George Monbiot, Naomi Klein... Mark Linus gibi isimlerde de son bir iki günde hepsinin yeni makaleleri çıktı. Şimdi daha çok onlara bakacağız. Evet, Yohan Hari de var orada. Ondan önce isterseniz e, mutabakat metninin kendisine de bir bakalım. E, Kopenhag Mutabakatı e, adıyla çıkan e, 18 Aralık 2009 tarihli bir metin şu anda yapılmış. E, Birleşmiş Milletler sayfalarında da bulunabiliyor. E, ve artık draft yazmıyor üstünde. E, geliştirilmiş, e, edit edilmemiş versiyon olarak geçiyor. E, ve toplamı yani başlığını ve sonunu falan saymazsanız iki buçuk sayfadan oluşan buçuk sayfa, evet. bir e, metin bu. E, bu metini şimdi ben önce iyimser gözlerle biraz okumak istiyorum. İyimser gözlerle okursak Birkaç tane önemli nokta var. Birincisi, e, ha, tabii bazı iyimserler şöyle diyor. Buradan böyle bir metin çıkmış olması bile müthiş. E, sonuçta hiçbir şey çıkmayabilirdi. <gülüyor> böyle bir iyimserlikle başlayalım. E, dördüncü paragrafında e, önemli olan şöyle bir cümle var. E, ek bir ülkelerinin e, bu geçici çalışma grubunda daha ileri... E, Hedefler almalarına dair çalışmaları Kyoto protokolü altında devam edecektir diyor. Şimdi iki hafta boyunca oradaki en büyük savaşlardan bir tanesi buydu. Afrika ülkelerinin başını çektiği yoksul ülkeler Kyoto protokolünü öldürmeyine eylemleri yapmıştı. Kopenhag salonlarında, zirve salonlarında, Bella Center'da en azından bunu başarmışlar. O belli oluyor bu mutabakattan. Yani Kyoto protokolü öldürülmeden sağ çıktı. Sağ çıktı Kopenhagen'den. Kopenhagen'den. Onun dışında iki derece hedefinin e, metne girmiş olmasını pek çok yorumcu olumlu buluyor. Gerçekten de bu e, anlaşma metni olarak geçen toplam kaç madde? 13 12 tane madde var. O 12 maddenin birincisinde e, ortak e, hedefin... ...iki derecenin altında tutulması olduğunu, bununla ilgili bilimsel görüşün kabul edildiğini söylüyor. Bununla ilgili... Bunun, e, onu Pardon <gülüyor> bir ufak şey yapayım, antlaşma çok net bir terminolojidir uluslararası hukukta. Bu bir antlaşma değil. Yani değil, bütün tabii. devletlerin kendi şeylerine, parlamentolarına sunacakları... Yani Kyoto protokolü gibi bir şey değil. Beklediğimiz hani bir Kopenhag evet. protokolü ya da antlaşması çıkmadı. Peki nedir mutabakat? E, böyle çok çeşitli uluslararası enstrümanlar var. Onlardan bir tanesi ama hukuki bağlayıcı bence asıl zaten ana sorun. Hukuki bağlayıcılığı asla olmayan. E, dolayısıyla da devletler üzerinde, ülkeler üzerinde... E, ...ciddi bir etki yaratması... ...hukuki... ...ve başka açılardan... ...icra açısından herhangi bir zorlayıcılığı... ...olmadığı için... ...bir anlaşma bile değil. Evet ama... ama belge. E, ...olumlu bulan yazarlardan bir tanesi... ...mesela daha önce Kyoto protokolünde... ...42 ülke... E, ...böyle bir... işte ...iklim değişikliği önemlidir... ...vesaire... altına imza atmışken diyor geç o da çok mantıklı gelmedi bana ama burada 192 ülke 2 derece eee altına imza attı. Sanırım burada kastedilen daha çok Amerika'nın bu 2 derece hedefini kabul etmiş olması gibi görünüyor. Anladığım kadarıyla bu yorumdan ama WWF'in başkanı böyle bir yorum yapmış. Onun... Tabii bu 2 derece 450 Evet. ppm e tekabül ediyor. Yani karbondioksit sayısı atmosferdeki milyonda 450 parça. Yalnız şöyle Yat de ilginç takar. bir şey var. Bu mutabakatın son maddesine bakarsanız. 12. maddesine. 12. madde de diyor ki... E, bu işte önce şöyle başlıyor. Bu mutabakatın 2015'e kadar e, uygulanmasının tamamlanması. Neyi neye uygulayacaklar tam anlamadım ama... Uygulanmasının tamamlanması ve konvansiyonun yani sözleşmenin de e, amaçların ışığında bunun yapılması. Ve diyor ki bunun ötesinde... Ee, bu uzun erimli, uzun vadeli amaçların güçlendirilmesi bilimin ışığında falan filan bir buçuk derecelik e, artış e, ışığında diyor. Yani tam çeviremedim ama yani bir buçuk derecede girmiş durumda bu tabakada. Evet, 350 lafı girmese 350 biz. girmemiş ama bir buçuk derece gibi daha... E, ...radikal bir hedefe doğru da e, uzun vadeli çabaları hızlandırmak gibi anlama gelebilecek bir cümleyle... ...hafiften e, anladığım kadarıyla Tuvalu ve diğer ülkeler bir buçuk dereceyi de buraya sokmaya başarmışlar. Fakat tabii bütün bunların ötesinde bir tane daha içinde rakam geçen belki de tek yer... ...doğru düzgün bir rakam geçtiği söylenebilecek. O da 2020'ye kadar yılda 100 milyon milyar dolar e, bu adaptasyon fonu için... E, gelişmiş ülkelerin az gelişmiş ülkelere ama bütün gelişmekte olan ülkelere değil özellikle az gelişmiş ülkeler ada ülkeleri ve Afrika diye belirtiliyor. Yani Türkiye burada e, boşuna heveslenmesin. E, bu ülkelere adaptasyon fonunun e, verileceği fakat tabi orada da bir numara yapmışlar. De, diyorlar ki bu çeşitli kaynaklar hep beraber değerlendirilirse. Yani bunun içerisinde... Doğrudan doğruya devletlerin fonu aktaracağı paralar değil. İşte projeler, şunlar bunlar hepsinin toplamı 100 milyar dolar. İşte bunun içinde RED projesi de geçirmeyi düşünüyorlar herhalde. Bunun içinde başka şeylerde geçirmeyi Bu düşünüyorlar. Bu ormansızlaşmanın yani. önünden metni vesaire. Içine. Dolayısıyla yani bir yuvarlamalar metni haline getirilmiş. Sonuçta işte sabah konuştuğumuz gibi programdan önce... Bir anlaşma çıktı mı ya da işte mutabakat çıktı mı çıktı peki bunun iklim değiştiğini durdurmakla bir alakası var mı yok, yok. <gülüyor> O zaman burada ne çıktı çok tartışmalı bir konu Tabi burada hemen Kopenhag'dayken bizim elimize geçen daha dönmeden 2 gün önce ve daha sonra Guardian gazetesinde de manşet olan bir metin vardı Sızan son taslak bunu biliyorsunuz ...sekretarya tarafından Kopenhag'daki Birleşmiş Milletler Sekreterisi'nin iç yazışması sızdı basına. Ve yazışmanın üstünde de nedense Bilmak McKibben yazıyor böyle bir garip bir el yazısıyla. Onun da bilmak McKibben anlayamamış benim ismimin ne işi var orada diye bir yorum yapmış. Ama çok net bir şey söylüyor. Bu ortalıkta dolaşan daha doğrusu ülkelerin niyet beyanı yaptıkları emisyon indirim hedefleri olur ise ve en üst sınırı olursa diyor. Yani radikal kesintiler. Evet. Yani çünkü <gülüyor> diyorlar ya yüzde %30 %30'la 40 ya da %20 ile 30. Hepsinin üst sınırı yapılır ise, gerçekleştirilir ise eee en sonda diyor ki eee 550 PPM ve 3 derece ısınma garanti. Tabu birdenbire o bir bomba gibi düştü oraya. Çünkü bu bir itiraftı. Yani Birleşmiş Milletler tarafından orada tartışılmakta olan hedeflerin aslında kabul edilemez bir ısınmaya neden olacağını itiraf. Bunu herkes söylüyordu tabii ama bunu Birleşik Milletler'in bu kadar net bir şekilde 550 ppm diye söylemesi önemliydi. Neticede bunların hiçbiri de çıkmadı zaten. Yani buradaki bu verilen hedefler mesela işte Amerika'nın 2005'e göre 17 indirim hedefi gibi çeşitli hedefler ya da Avrupa Birliği'nin %20, %30, %90'a göre indirim hedefi gibi şeylerin hiçbiri <gülüyor> Kopenhag'dan çıkmadı. Evet yani başka bir bahara kaldı eğer başka bir bahar gelirse. George Monbyo'ya <gülüyor> göre öyle bir bahar yok. Çünkü Guardian'daki son yazısında George Monbyo çok net bir şekilde başlığı şöyle yazının eğer Kopenhag'dan kimi suç Kopenhag kimi suçlucağınıza bakmak istiyorsanız Amerikan Senatosuna bakın. Başlıklı bir yazı yazmış. Ve burada da net bir şekilde buradaki eee Kopenhag'daki çöküşü Doğa'daki 2001 yılında Dünya Ticaret Örgütü eee konferansındaki çöküşle karşılaştırıyor ve diyor ki o zaman eee Doğa başarısızlığa uğradığında yani hiç merak etmeyin hiçbir şey olmayacak gelecek sene Meksika'da Ee, bir araya geleceğiz ve bu işi çözeceğiz demişlerdi. Meksika galiba diyor, Meksika'da da tabii hiçbir şey olmadı Cancun'da o zaman. Ee, Meksika diyor herhalde e, başarısızlığa uğramış uluslararası zirvelerin gömüldüğü yer. <gülüyor> <gülüyor> bir çöplüğü haline alıyor. Evet orada aynı yazıda da işte İvo de Boğar'ın da bütün bu süreçten sorumlu olan sekreter diplomatında Ivo De Borun da eski bir yani çok kısa zaman önce Kopenhag başlamadan önceki bir cümlesini de tekrarlamış. Yani benim için olabilecek en kötü senaryo iklim değişikliğinin ikinci bir dünya ticaret örgütüne dönüşmesidir. Yani Kopenhag benim için çok net bir mühlettir. Yani dedi. Ama aynı Ivo De Bor <gülüyor> şimdi Meksika'ya bakalım diyor. Ee, evet, önümüzdeki sene Meksika'da değiştir. yapılacak olan zilbeye. Eğer zirve. biz tutturamazsak diyor böyle bundan sonraki, Kopenhag'dakilerden sonrakilere bakalım dersek Titanic, Batan Titanic transatlantiğindeki orkestradan farkımız kalmaz demişken bu benzet metaforu yalayıp yutmuş herhalde. Evet ve açıkça Obama'yı suçluyor George Monbiot. Obama'nın eline geçirdiği şansı kullanamadığını E, söylüyor ve Çin'i suçlayarak e, yani Hem İngiliz hem Amerikan hükümetlerinin Çin'i suçlayarak Aradan sıyrılmaya çalıştıklarını söylüyor Ve tek şansın da İnsanlar olduğunu yani Sarah'dan insanların mücadelesi onların da sayısının Şimdilik yeterli olmadığını da Söyleyerek evet. bitiriyor yarısını. Şimdi Naomi Klein da çok yakından takip etti Bütün süreci Onun da bir ara sesi gitti <gülüyor> Fakat o da e, Obama'nın zaten tarihte eşi görülmemiş bir fırsat kaçıran biri olduğunu söylüyor. Ve üç konuda tamamen patlattı diyor. Yani fırsatları kaçırdı. Birisi işte bu bankalar stimulus dedikleri ekonomiyi canlandırma paketlerinde <gülüyor> yeni yeşil bir antlaşmaya varabilirdi. ve Fakat şeyi tercih etti diyor bankaları destekleyerek. Vergi indirimleri. Evet. ...araba kültürünü... E, ...sürdürmeyi... De ...çok acayip bir şekilde de... ...yani yeni karayolları yapılmasını... ...yani, yani ulaşımı değiştirmek... ...yerine mi? Falan, bana mesela, bir ülkeyi daha hatırlatıyor. <gülüyor> İkinci fırsatta... ...işte... ...araba e, endüstrisini... ...yenileyebilir ve tamamen... ...ikinci dünya savaşında yaptıkları gibi... E, ...bambaşka bir... ...yeşil şeye <gülüyor> dramatik bir şekilde... ...yeniden bütün endüstriyi... ...çöken endüstriyi şeye dönüştürebilirdi... ...yeşil ekonomiye... ...onu da yapmadı ve tamamen aynı bıraktı... ...ve üçüncüsünde de bankaları... ...üstelik de tamamen ortağı olduk biz artık... ...bankaların diyor işte... ...bu kurtarma paketleriyle filan... ...bank dizleri üstünde yakalamıştı... ...ama hiç... ...diyen büyük bir efor sarf etmek gerekirdi... ...onları devletleştirmemek için... ...yaptı bunu diyor ve şimdi yeşil bütün bu şey güneş rüzgar gibi endüstrilerde çalışanlar daha da zor olduğunu söylemişler bankalardan kredi almalarına yani böyle bir şey oldu ve Naomi Klein e, şey demiş yani buna Çin'in e, ya da Birleşmiş Milletler'in başarısızlığı diyenler e, ya da Tam tersine diyor işte bu insanoğlu zaten e, yıkıcıdır, kendi kendini yok etmeye çalışıyor falan diyenler yanılıyor. Çünkü burada Obama'nın e, net bir suçu var. Eğer Obama buraya elinde bu kadar zayıf bir hedefle gelmeseydi, ciddi bir şey yapacağını söyleyerek gelseydi e, hiçbir ülke buna direnemezdi. Ne Avrupa Birliği'ne ne Çin ne Japon, yani. ...Hindistan... E, ...şu anda davrandıkları gibi davranamazlardı... ...ama Amerika sizin karşınıza... 90'a göre yüzde gibi bir... E, Kyoto'nun altında kalan... ...bir e, hedefle gelince... ...tabii... E, ...her şeyden önce Obama'nın bütün... E, ...şeyine rağmen... ...belagatına rağmen... ...söylediklerinin aslında boş olduğu... E, ...ortaya çıkıyordu... ...böyle bir şey... ...Otean'dan e, Mark Linus bambaşka bir şey söylüyor... ...evet... O da çok ilginç bir yazı e, yazmış George Monbiot'un yazısından bir gün sonra Guardian'da başlığı da Kopenhag anlaşmasını e, karaya oturtanın Çin olduğunu nereden mi biliyorum? Çünkü ben oradaydım odadaydı. Evet çünkü Maldivler Hükümeti'nin danışmanı olarak görüşmelere katıldığını biliyoruz Mark Linus'un. Ve Mark Linus yani eski dostumuz diyelim çünkü Açık Radyo'dan onun kitabını da e, yayınlamıştık. Mark Linus baştan sona yazıda Çin'i suçluyor. E, yani Batı ülkelerini de çok yüklere çıkarıyor diyemem ama e, Çin'in e, orada çok nasıl diyelim, kötü niyetli bir şekilde Ee, bu şeyi baltalamak için yaptığı tezgah olmasaydı diyor e, oradan en azından bir takım rakamlar çıkacaktı hiç olmazsa 2050 e, hatta öyle bile demiyor oradan çıkan e, sonuçtan sonra bugün çevreciler e, şampanyalarını patlatıyor olurlardı gibi ilginç cümleler kurmuş çok. Ee, tabii bütün bu yazılanlarla, çizilenlerle oldukça ters düşen bir e, yorum Mark ki ben bu yazının yaratıcı e, etkiyi ve merak ediyorum açıkçası. Yani Monbiot'un, Kleinın falan verecekleri yanıtları. E, çünkü şöyle diyor biraz... Johann Hari de aynı şekilde ona da değinebiliriz. yani O da <gülüyor> Amerika Birleşik Devletleri'nin asıl şeyi, tavut çivisini çakan şey olduğunu yazan yazılar kaleme aldı. Ama Linus'in e, anlattığı hikaye şöyle. Bir kere e, Çin'in Wen Jin Bao başbakanı oluyor değil mi? Evet. Çin başbakanının e, kendisinin bu en son e, devlet başkanlarının katıldığı 50-60 kişilik e, son zirveye katılmadığını, yerine dışişleri bakanını gönderdiğini ve dışişleri bakanının ikide bir dışarı çıkıp başbakanına telefon edip ne yapacağını sorduğunu, yani Obama'nın karşısına... ...başbakanı bile çıkartmayarak... ...bir ıı, direkt bir... Iı, ...ne diyelim saygısızlık demiyor da... Iı, ...diplomatik bir şey... ...yaptığını ıı, Hatta söylüyor. Hatta Dışişleri Bakanlığı bile göndermemiş. Bir Dışişleri Bakanlığı'ndan... ...ikinci ya derece ikinci de bir, bir, de bir memur gönderdi. Evet. Diye, evet. Bir onu söylüyor. Ondan sonra... Iı, ...Obama diyor... ...işte Gordon Brown'la ile Etopya... ...Başbakanı'nın arasında oturuyordu. Ben de tam... ...arkalarındaydım. Çin diyor... Sadece kendisi bir hedef almaktan kaçmakla kalmadı. Yani bir hedef almaya yanaşmamakla kalmadı. Amerika'nın ve diğer ülkelerin alması, almak istediği... ...biz hiç olmazsa 2050'ye kadar %80 hedefini... ...yani tabii bu yine kabul edilir bir şey değildi öte yandan. Çünkü 2020 değil 2050 hedefinden bahsetmek istiyorlarmış... ...anladığımız kadarıyla evet. buradan. Ama onu da hayır hedef almayın diye engelledi diyor. Hatta diyor Angela Merkel... Neden biz kendi hedefimizi koyamıyoruz buraya diye isyan etti ve e, sinirlendi diye yazıyor. E, ve şey diyor, e, Hindistan tarafından e, da desteklenen Çin, e, bütün e, anlam taşıyabilecek rakamları çıkarttırdı. E, bunların arasında e, küresel emisyonlar için pik yılın 2020 olduğu da varmış. Evet. <gülüyor> Ve bunların hiçbirinin girmesine izin vermedi. Bunun tek nedeni de diyor anladığımız kadarıyla daha doğrusu bu cesareti göstermesinin temel nedeni sonunda bütün çevrecilerin, herkesin Amerika'yı suçlayacağının garanti olduğunu bilmesiydi. Yani ben ne yaparsam yapayım nasıl olsa Amerika suçlanacak. Ki bu tahminde de haklı çıktı Çin diyor. İkincisi de daha ileri bir dönemde bundan birkaç yıl sonra yapılacak yeni bir anlaşmada kendisinin de bir sayısal hedef almak zorunda kalacağını bildiği için bugünden herhangi bir sayının bu anlaşmaya girmesine engel oldu. Evet ilginç diyor. de bir şey söylüyor. Afrika grubunu temsilende konuşan Sudan delegesinde aslında tamamen Çin'in bir kuklası. Çin kuklası olduğunu söylüyor. Çok ilginç bir yorum gerçekten. Yani, yani global <gülüyor> jeopolitik sorunlara kurban edildi. Derinlemesine bir şey oldu diyor. Yani bütün bu binlerce insanın da mobilize olmasına rağmen kuvvet politikaları hakim oldu diye bir yazı yazmış <gülüyor> şey. James Hanson'la da konuşmalar var aslında müzik... bir müzik arası verelim isterseniz yani şöyle bir e, seçim yapalım dedik bugün e, bütün bunları konuşacağımızı biliyoruz ama işte Çin mi Amerika mı falan ama öte yandan artık geçen hafta Kopenhag'dan çok fazla konuştuğumuz için bu sokaktaki e, gösterilerden fazla bahsetmiyoruz Mü müthiş bir sokak hareketli müthiş bir mobilizasyon vardı 100 bin kişinin yürüdüğü bir 12 Aralık yürüyüşü evet, Arzından, sonu gelmez evet, eylemler dizisi müthiş, içeride de dışarıda müthiş da, eylemler, da müthiş doğrudan eylemler ya umut veren tek şey George Monbyon'un da söylediği gibi bu akort falan filan değil de o aslında onun içinde de en azından bir kısmını dinleyelim diyorum John Bayes'den We Shall Overcome John Bayse söylüyordu. We shall overcome bir gün kazanacağız. E, diyordu. Bu da 68'den beri herhalde e, bütün bu yürüyüşlerin, march'ların bir tanesiydi. Ve evet yani onun üzerinden e, çok daha konuşacak şeyimiz var. Johan Hari e, de zaten şeyde yazmış e, yani bence devlet baba, devlet ana bize bakacak kimse olmadı en net olarak. Kopenhag'da ortaya çıktı. Ee, bakın İngiltere'de bile birkaç bin kişi, kararlı kişi ne Heathrow'a 3. pistin yapılmasına izin verdi ya da devasa kömür santrallerinin yapılmasını da engellediler. Son 3 yıldan beri yeni kömür istasyonu yapılamıyor. Oysa dünyanın da en büyük 5. ekonomisinden bahsediyoruz diyor. <gülüyor> Dolayısıyla... Hem e, kömürü hem de e, hava yol, uçuşların genişlemesini engelledik. <gülüyor> Politikacılar da hissediyorlar bu alttan basıncı. E, yani on binler ve hatta yüz binler neler yapmaz diyor. E, Copenhagen'da tek değeri budur bence demiş. Tek bir değeri yani kendi savunmamızı kendimiz gerçekleştirmezsek. <gülüyor> ve bütün trenlerin kömür taşıyan trenlerin önüne çıkıp. ...geçirmemeyi başarabiliriz... ...onu yapamazsak da bu iş zor olur... ...diyor... ...şey de ilginç aslında... ...bence... E, ...Demokrasi Now da çok yakından... ...takip etti... ...James Hanson'u almış... Evet. ...döndükten sonra ve... ...enteresan da bir şey soruyor... ...yani siz katılmadınız... ...bu sizin halbuki temel konunuz değil mi... ...küresel ısınma dünyada... ...siz bir tek... ...en çok siz başlattınız ve takip ediyorsunuz... Bu da küresel ısınma konusunda zirveler zirvesiydi diyor. E, katılmadım ve şey yapmıyorum diyor. Yani iyi bir sonuç diyor. Evet oradan hiçbir Hiç şey, şey çıkmaması, bir şey iyi, çıkmaması oldu. iyi oldu. Zaten önceden de böyle bir yazı yazmıştı. E, yani cap and trade dedikleri işte serbest piyasa mekanizmasına bırakarak çözmeyi düşünüyorlar. Bu mümkün değil diyor offsetler filan İşte ağaç dikerek şunu kurtarmak serbest piyasayla olmaz ve Kyoto protokolünde de zaten karbondioksitte bütün dünyada küresel emisyonlarda salımlarda 1.5 her yıl %1.5 arttı diyor azaltmayı öngören bir antlaşmayla yani pardon %1.5 artıyordu Kyoto protokolünden önce salımlar Kyoto protokolü yürürlüğe girdikten sonra %3'e çıktı diyor yani daha da kötü oldu diyor yani böyle bir yaklaşım Yürümez diyor. Tek yürüyecek yaklaşım. Şimdi önümüzde anlaşma falan kalmadığına göre, olmadığına göre yeni bir şey. Beyaz bir kağıt var. İşte Çin'le şey otursunlar Amerika Birleşik Devletleri ve en ucuz enerji olmaya devam ettikçe fosil yakıtlar, kömür, petrol, doğalgaz bunu asla önleyemeyiz. Oturup vergi koymalı. Vergi öyle. ama şimdi burada da şöyle bir nokta var. E, vergi koymak da sonuçta piyasa ekonomisinin içerisinde yer alan bir şey bir. İkincisi e, e, Hansen da aslında e, yine Monbiot'un e, Kopenhag'daki konuşmasında söylediği ve sadece onun da değil aslında Nimo Bessie'in Friends of the Earth başkanının da söylediği pek çok kişinin tekrarda bir yaklaşım vardı. E, bu emisyonları indirmek... E, ...çözüm değildir. Ee, şeyi... ...petrol, kömür çıkartılmasını engellemek evet, gerekiyor. Yani işte bu... <gülüyor> ...meşhur leave the oil in the soil... ...sloganı gibi yani petrolü toprakta bırak... ...kömürü madende bırak... Ee, ...bu katran kumunu da... ...işte şeyin içinde bırak... ...toprağın içinde bırak sloganını... ...Nimo Bessie'nin attırdığı... ...oradaki gibi önemli olan... E, ...talep bazlı değil... ...arz bazlı bir yaklaşıma geçmektir... ...diyorlardı ama... Ama bunu yapmanın yolunu... Cem bunu söylemiyor. Cem Sensun aşağı yukarı söylüyor. Ee, yani Fiyatını de, arttırdığınız için mi çıkmayacak? bunu Evet. Tam Çünkü ya, ne için. de ediyorsun ama... Ee, ...yani %100... ...vergi iadesi yapıyorsun... ...o zaman da... E, ...%60'ının aşağı yukarı... ...daha e, avantajlı olacağını... ...söylüyor şeyden uzak durmak... ...fosil yakıtlar dışındaki şeyden... Ve o parayı kendisine verilen herkesin, her vatandaşın, erişkin vatandaşın banka hesabına parayı yatırırsın. İşte çok Amerikan yaklaşımı tabii bu da. Evet. Yani bu tamamen vergi veren vatandaş kültürü üzerinden bir tipik yani Amerikanın kurucu ilkeleri üzerinden gidiyor James Hansen. Bunu dünyanın <gülüyor> diğer ülkelerinde Çin gibi bir ekonomide bunun karşılığı olabilir mi ya da? Türkiye'de bile bunun karşılığı olabilir mi? Çok emin değilim. Belki Amerika için uygulanabilir bir Aa, şeydir. Amerika uygulanırsa ee, diğer dünyada uygular belki. Yani mantalitesi. Öte yandan e, karbonun ya daha doğrusu petrolün fiyatını arttırmak zaten. Burada temel, cap and trade'deki temel problem de o. Siz e, fiyat arttırdığınız zaman aslında e, karı da arttırıyorsunuz yani bir taraftan. Şimdi vergi koyduğunuz zaman tamam farklı ama siz e, petrolün kömürün fiyatını arttırdığınız zaman bu fiyat artışından en çok kim kazanır? Tabii ki petrol ve kömür şirketleri. Yani burada zaten Cap'n Trade'in işlememesinde de bu tür mantıksızlıkların bunu James Hansen'ın kendisi de söylüyor. böyle Ama bir buçuk trilyonluk filan bir dolarlık bir Cap ve Trade yani sınırla ve pazarla mantalitesinde bir buçuk trilyonluk bir ekonomik düzen olduğunu söylüyor ki bu... ...bankalar kar edecek... ...Dünya Bankası'nda da filan da verilecek bu diyor... ...hesap bu... ...halbuki şimdi... ...böyle bir uygulamayla... ...vatandaş... ...o zaman kar da sınırlanabilir... ...anlamına geliyor bence şey... ...vergilendirme yolu evet, evet. yani... Evet, ...vergilendirme, bilmiyorum... TÜS1 ...bu çok Siyad tartışılması beğenmiş. gereken bir şey... ...TÜSİAD <gülüyor> beğendiğine göre... ...napı yuttuk tabi... <gülüyor> Kopenhag yorumu beğenmiş. Bir, bir de çok ilginç bir başka <gülüyor> yorum var. <gülüyor> Cayati Goş yazmış. E, ekonomik profesörü ve şeyde Cavaharlal Nehru Üniversitesi'nde Yeni Delhi'de Ekonomik Araştırmalar Bölümü ve Planlama Bölümünün başında ne bu işte Amerika'yı ve Çin'i suçlamakla E, ...halledilecek bir iş değil diye yepyeni başka bir yorum getiriyor. Detaylı olarak bakmamız lazım. Yani doğrudan doğruya bu sürekli e, ekonomik büyümeye dayalı bildiğimiz kapitalist sistemle söz konusu bile olamayacağını... ...bunun mutlaka temelde değiştirilmesi yolunun bulunması gerektiğini söylüyor ki... En ilginç olanlardan biri de yaklaşımlardan biri de bu herhalde. Benim yapacağım son yorum bugün için açıkçası Kopenhag'dan sonra bir sürü şey değişti. Ama bizim de yeniden uzun uzun düşünüp bundan sonra ne yapılacak konusunda tartışmaya başlamamız gerekiyor. Mesela son Klima Forum'da alternatif zirvede son gün yapılan forum. ...George Monbio'nun yönettiği forumda çok güzel tartışmalar yapıldı. Fakat en sonunda bundan sonra ne olacak kısmında ne yazık ki doğru düzgün bir fikir çıkmadı. Yani doğrudan eylemlere devam, yürüyüşlere devam. Evet bunları arttırmalıyız, daha fazla insan sokakta olmalıyız falan. Ama ama yeni bir yaratıcılık pek yoktu. Sanırım şimdi bu Kopenhag'dan çıkan bu enerjinin üzerine... ...fazla fazla dinlenmeden... ...yeni bir çıkış bulmaya çalışmamız gerekiyor... ...hep beraber diye evet, düşünüyorum. Evet, yani Klima Forum'un... ...yani Halklar Zirvesi'nin de şeyi... ...deklarasyonun da... ...zaten sistem değişmesi evet. gerekir... ...iklim değişikliği değil... ...söz konusu olan diyor. O Nasıl da, değiştireceğimizi konuşmamız gerekiyor. Evet, onu sistemi. konuşmamız Evet, bugün açık yeşinden bu kadar destekçimiz Arkan sertele teşekkür ediyoruz ee, gelecek hafta görüşmek üzere diyoruz hoşça kalın açık yeşil hayatın politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madrak.